Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve qul lilmu'minati yaghuddunna min absaalihinna ve yahfazunna furuucahunna ve la yubdina ziinatahunna illa ma zahara minha ve liyadribna bihumurihinna ala cuyubihin. Sadakallahu'l-azim. Değerli kardeşlerim, Allah Teala'nın Müslüman erkek kadın herkese emrettiği bir önemli görevde tesettür ibadeti tesettür görevidir. Allah Teala erkek ve kadın herkese belli ölçülerde vücudunun kapatmasını emretmiştir. Bu zorunluluk bir insanın namazı içinde namaz dışındaki diğer hayatında da geçerli olan her zaman yapması gereken bir görevdir. Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz ayet-i kerimede allah Teala kadınlara hitaben buyuruyor ki وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْبُلْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ Ey Habibim kadınlara söyle gözlerini sakınsınlar kadınlara verilen birinci görev gözlerini sakınmaları ikinci görev bu ayet-i kerimede وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنْ Mahrem yerlerini, ırzlarını, namuslarını korumaları. Tabii ki erkeklere de verilen görev var, kadınlara da verilen görev var. Tesettür dediğimiz zaman bugün toplumda yalnızca kadının sadece başörtüsü meselesi olarak ifade ediliyor veya türban deniyor. Halbuki buna genel itibariyle tesettür dediğimiz zaman daha kuşatıcı, daha kapsayıcı ifadede bulunmuş oluyoruz. Tesettür demek bir hanımın vücudunu tepeden tırnağa el avucu çi ile yüzü hariç tamamını örtmesidir. Tesettür kadına verilen görev budur. Bu ayet yerinde de Allah Teala kadına dört şeyi belirtmiştir ki bunlardan birincisi gözlerini haramdan sakındırmak yani haram bir erkeğe haram olan bir şeye bakmak. Erkeğe haram olduğu gibi kadına da haramdır. Kadının da kendisini gözlerini bu noktada sakındırması görevidir. İkinci olarak görevi namusunu muhafaza etmesi, ırzını koruması kadına verilen görevdir. Üçüncü olarak da Üçüncü görevde süs yerlerinin gösterilmesinin yasaklanmasıdır. Kadın, kadın yerdanlıklarını, bileziklerini, küpesini sürmesine, kendi beyine karşı süs olarak kullanacağı, kendi özel durumlarının hiçbirini topluma paylaşamaz, hiçbirisini insanlara gösteremez. Bu görev Allah Teala tarafından kadına verilmiştir. Son olarak Ayet kerime'de Nur suresi. 30. ay 31. ayet yerimede valliyadır birbirine bir humrihin aleycüh bir de örtülerini örtülerini üzerlerine yakalarının üstüne örtsünler buyuruyor Allah Teala. Tabii bu örtü baş örtüsü İslam'dan önce cahiliye döneminde de vardı. O zaman kadınların örtüsü bugün bazı kadınların da örttüğü gibi sadece başının orta kıpsını, kısmını kapsayacak biçimdeydi. Ortayı örtel, arkadan geriye doğru sararlar idi. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala, İslamiyet geldiğinde, cahiliyeden kalan bu emri, de, bu adeti de böylece değiştirmiş oldu. Başörtüsü örtülecek ama başörtü örtümekteki gaye yalnızca başın, saçının göstermemesi değil, aynı zamanda vücudunun tamamının saklanması, vücudunun her tarafının görünmekten alık olmasıdır bunun içerisine de gerdanlığı ve diğer boğazı, kulağı hepsi de girer, sadece göstermesine izin verilen yer, yüzün azbi bölümüdür değerli kardeşlerim elbette usul kuralıdır ki el emru yaktadî el vücub emir, vücubiyet gerektirir, farzdır eğer Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bize bir şeyi kesin olarak emretmiş ise ve bunun farz olmadığına dair başka bir belirti gelmemiş ise o şey farzdır. Yani sünnet olan bir şey de olabilir, vacip de olabilir ama Allah Teala eğer bir şeyi kesin olarak emretmişse farzdır. Ve bu ayet-i kerimede de Allah Teala'nın kesin emrinden anlıyoruz ki kadınlara örtü farzdır. İslam'ın temel şartlarından birisidir. Bir insan başörtüsü, tesettür emrini, örtünme emrini hafife alırsa dinlen çıkmış olur. Ama bu görevini yerine getirememiş ise günahkar olur. Dolayısıyla da bu meseleye hafif bir konu olarak bakmak da ikinci görevler içerisinde düşünmek de İslami itikat açısından doğru değildir. Bir insanın, Allah korusun, itikadının bozulmasına sebep olabilir. Bu bir görevdir. Bunun yerine getirilmesi gerekir. Yerine getirilemediği takdirde suç işlenmiştir, günah işlenmiştir. Ama bunun farz olduğunu, önemli olduğunu, asıl bir konu olduğunu bilmek durumundayız. Değerli kardeşlerim, başka bir ayet-i kerimede allah Teala yine Ahzab suresinde Peygamberimize hitaben buyuruyor ki, Ezvacike, ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve bütün mümin kadınlara söyle, onlara emret, yudniyne aleyhim ne Yine burada da aynı şekilde dış örtü alınmasından e, emir buyuruyor diyor ki burada ayrım şudur, bir insan, bir hanım. Evinde namaz kıldığı zaman, aile içerisinde sokağa çıkmadığı zaman alacağı örtü ile dışarıya çıktığında kullanacağı örtü aynı değildir. Dışarıda bir kat daha dış örtü almasını da allah Teala kendisine emretmiştir. Onun için de bir hanım zorunlu bir ihtiyacı için evinden dışına çıktığı zaman vücudunu baştan aşağı örttüğü gibi bu elbise dış örtü olmak zorundadır. Dış örtüyle iç örtü bu anlamda ayrılmış durumdadır ki maalesef toplumumuzda hanımlar son dönemlerde bu ayrımın pek bilincinde değiller. Ev içerisinde örtü örtüne ise dışarıda da onunla yetinmeye çalışır. Halbuki bu yeterli değildir, geçerli değildir. Önemli olan evdeki örtünün dışında dışarıda da örtü edilmesidir. Değerli Kardeşlerim, İslam'da tesettür emri, örtü emri, başörtüsü emri önemli bir emirdir dedik. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında başlattığı ilk savaş, başörtüs savaşıdır. İlk defa Efendimiz Aleyhisselam, bu tesettürden dolayı savaş etmiştir. Medine döneminde, Müslüman bir hanım, elindeki, satacağı malzemeleri çarşıya götürmüş. Benukaynuka e, ahalisinin bulunduğu Benukaynuka oğullarının olduğu yerde pazarda malzemelerini satmış. Ardından da alışveriş yapmak üzere bir kuyumcu dükkanına geliyor. Yahudi kuyumcu dükkanına. O arada Yahudi bunun yüzünü görmeye çalışıyor. Peçesini kaldırmaya. Kadın direniyor. Biraz sonra başka birisi ayağıyla basıp Eteğinin, eteğine basıyor. Kadın da biraz sonra ayağa kalktığında doğal olarak açılıyor. İşte bunun üzerine bu Müslüman hanım bağırıyor, çığlık atıyor. Bu çığlık sesini duyan yoldan geçen bir Müslüman da hemen yetişiyor. Kadına böyle bir kötü muamele yapıldığını görünce o Yahudi'yi öldürüyor. Ardından da Yahudiler hemen toplanıp bu Müslümanı onlar öldürüyorlar. Çünkü kendilerine göre işte bir şey başlamış oldu. Tabi bu haber kısa süre içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşıyor. Peygamberimiz de bu haberi duyar duymaz hemen orduyu topluyor. Bu Ben'i Kaynuka oğullarını, bu Yahudi toplumu bunları kuşatma altına alıyor. Tam 15 gün kuşatmada kalıyorlar. Tabi Efendimiz o günkü gücüyle üzerlerine saldırıp onları yok etmek isteseydi ederdi ama burada bir netice İslam'ın özü fetihin, öfeti ruhunun özü kan dökmek değildir. Gönüllerin fethidir. İşte onun içinde efendimiz onları 15 gün süreyle kuşatma içerisinde tutuyor. 15 gün sonunda da onlarla yapılan karşılıklı anlaşma sonucunda da Medine'yi terk ediyorlar. Göçe gitmiş oluyorlar. Ne anlatıyoruz? tesettürün dinimizdeki önemini, peygamberimizin bir tesettürden dolayı, bir baş açma meselesinden dolayı savaş çıkarttığını ve bu savaşın sonucunda bir toplumun, belki basit bir hadise gibi görünen bir olay sonucunda bir toplumun artık orayı terk etmek zorunda kalışını görüyoruz. Onun için de başörtüsü tesettür, Örtünme emri gerçekten son derece önemlidir. Muhterem Müslümanlar, Değerli Kardeşlerim, Neden tesettür emri verilmiştir? Muhakkak ki bunun hikmetleri vardır. Hepsinden önemlisi, Allah Teala emrettiği için tesettür, Erkek ve kadın herkese zorunludur. Erkeklerin zorunlu olan bölümü, göbeyle ile diz kapağı arasıdır. Hanımların ise tüm vücududur. Bu tesettür emrinde özellikle kadınlarla ilgili olan bölümünde şunu ifade etmeliyiz ki her şeyden önce tesettür bir özgürlüktür. Ki cahiliye döneminde de e, ayrım olarak İslam döneminde de bu devam etmiştir. O zaman e, köle olan kadınlarla, cariyelerle Hür olan kadınların ayrımı örtüleriyle tespit ediliyordu. Örtülü ise, başörtülü ise, tesettürlü ise bu hür kadın, açık ise cariye diye özgürlük oradan başlamıştı. Bugün de aynı şekilde devam ediyor. Bugün maalesef insanların özgürlüğü kısıtlandıkça, örtünme emrini uygulama durumu da eksiliyor. Özgürlük arttıkça da, ...bu tesettür emrine ayet ...rahatlamış oluyor. Değerli kardeşlerim... ...kadın her şeyden önce... ...saygıdeğer, muhterem bir yaratıktır. Allah Teala... ...kadına son derece... ...büyük önem vermiştir ki... ...Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde... ...cennet ayak, anaların... ...ayakları altındadır buyuruyor. Ve her kadın... ...potansiyel olarak bir annedir. Dolayısıyla da her anne... Cennet ayakların altına serilecek kadar değerlidir. İşte bundan dolayıdır ki İslamiyet kadınlara önem vermiş ve kadınların hakkını hukukunu koruma hususunda da erkeklere her türlü görev vermiştir. Ve bir kadın örtündüğü zaman saygı değerlik oranı yükselir ve örtü ve kadının saygı değer oluşunu zedeleyecek her şey, ya haram ya mekruh denmiştir. Eğer bir şey kadının kadınlık kutsiyetine kadının e, saygınlığına, zeğer, değer, şahsiyetine zarar veren bir şey yapılıyor ise eğer kadının şahsiyeti, onuru kadın olduğundan dolayı eğer çiğneniyor, incitiliyorsa bu şey ya haram ya da mekruh kötü işlerden biri pozisyondadır. Bunun dışında arz ettiğimiz gibi Kadın annedir, her anne cennetle müjdelenmiştir ve kadının annelik vakarını, annelik onurunu çiğneyecek, onu zedeleyecek her işte yine ya haram ya mekruh kabul edilmiştir. Bir kadına annelikle ilgili yüklendiği bir görevden dolayı geleceğin her şey yapılan her kötü muamele ya haram ya da mekruh sınıfındadır değerli kardeşlerim. Üçüncü olarak da bir insan, bir kadın e, aile şerefini, namusunu, izzetini, onurunu koruduğu sürece değeri artar. İşte tesettür de zaten bunu sağlamaktadır. Bunun dışında tesettür bir kadını kötü emellerden, kötü niyetlerden, kötü insanlardan da korumanın birinci yoludur. Tabi burada... Geçen yıl bir Orhan Çeker Hoca Efendi'nin söylediği gibi tartışma zemini açacak bir ifadede bulunmakta fayda mülade etmiyoruz. Ama düşünce itibariyle kadın örtündüğü sürece kendisini koruma altına almıştır. Ve, ve toplumumuzda yaşanan olumsuzlukları da bu çerçevede değerlendirdiğimizde zannediyorum ifade edilen sözlerin anlamı ortaya çıkacaktır. Ve beşinci olarak kadın süslendikçe kendisini topluma karşı bir tahrik aracı ve suç aracı haline getirmiş olacaktır ki, bu da bu bağlamda birlikte değerlendirmekte yarar vardır. Değerli kardeşlerim, tesettür namazın da şartlarından birisidir. Nasıl gibi insan abdest almadan, kıbleye yönelmeden, şartları yerine getirmeden namaz kılamıyor ise, tesettür de işte bu şartlardan birisidir. Namazın içinde zorunludur, namazın dışında da zorunludur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, kadınlarla konuştuğuna dair, kadınların soru sorduğu, Peygamberimizin de onlara cevap verdiğine dair rivayetler doğrudur. Ancak bilelim ki, İslam'da emirler tedrici olarak zamanla geldi. Ve Peygamberimizin kadınlarla bir arada olduğu, konuştuğu, onların soruna cevap verdiği rivayetlerin hepsi de tesettür emri gelmeden önceki döneme aittir. Ama ne zamanki kadınlara tesettür emri verildi, o andan itibaren tüm emirlere olduğu gibi bu emri de harfiyen iyen sonuna kadar mükemmel şekilde uyguladılar. Hangi bir sorusu olan kimse olursa, o kişi, o bayan, Hazreti Ayşe validemize gitti, onun vasıtasıyla ya da Efendimizin hanımları vasıtasıyla sorularını cevap buldu. Dolayısıyla da Peygamberimizin de görüştüğü vesaire tür rivayetleri de bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Değerli kardeşlerim, Yine tarihimizden biliyoruz ki bundan 80-90 yıl evvel yaşanmış olan Maraş'taki sütçü İmam hadisesi de aslında bir e, yıllık geleneksel bir kutlama olarak belki anımsıyoruz ama gerçekte özünde bu olayın da bir başörtüsü problemi olduğunu hepimiz biliyoruz. O dönem içerisinde e, e, Maraş'ı işgal etmiş olan Fransız askerleri caddede gezen başörtülü hanımlara müdahale ettiler o zaman hatta öyle rivayete göre Fransız ve Ermeni askerler dediler ki burası artık siz burası artık Türk toprağı değil siz Fransız sömürgesi olan bir yerde peçe kullanamazsınız ve bir hanımın peşesini çekmeye çalıştılar ardından bu olaylar yaşandı ve Özgürlük de yine başörtüsü savaşından sonra geldi. Eğer Maraş diğer bölgedeki illerden önce özgürlüğe kavuşmuş ise bu başörtüsüne tesettüre verdiği değerden dolayıdır. Ve oradaki savaş da aslında başörtüsü savaşıdır, tesettür savaşıdır. Maalesef son dönemde dünyada, bölgemizde, ülkemizde yaşanan sıkıntıları bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman... Bunu bir kıyas yapmaya kalkıştığımız zaman e, acılar içerisinde kıvranmaktan başka bir şeyimiz olmadığını da ifade etmeliyiz. Bugün maalesef ki pek çok toplumda İslam'la savaşın, İslam'ı yok etme mücadelesinin en kolay yolu olarak başörtüsü hedef seçiliyor. Erkekler e, iyi olan, e, imkanı bulan sakal bırakıyor, bulamayan bırakmıyor namaz kılacak, herhangi bir kafa arkasında gidiyor, beş dakikada namazını bitiriyor. Veya bir vakit namazını belki kazaya bırakıyor, top, kendisini gizleyebiliyor. Ama hanımlar başörtüleriyle ortada oldukları için, gerçekte e, ümmet adına da saygıdeğer bir çalışmayı, bir mücadeleyi sürdürmüşlerdir son dönemde. Bunu da ifade etmeliyiz. Ama şunu da yine bilelim ki, İslam'a karşı savaşın da, en çok ön planda olduğun başörtüsü konusunda olmuştur. Onun içinde başörtüsü, tesettür konusu güncelliğini efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın döneminde olduğu gibi, Sütçü İmam döneminde olduğu gibi bugün de geçerliliğini sürdürmektedir. Değerli kardeşlerim, muhakkak ki her ibadetin olduğu gibi tesettürün de bazı şartları vardır. Altı şart vardır ki bu şart yerine geldiği takdirde tesettür görevi yerine getirilmiş olur. Nedir bunlar? Bunlardan birincisi vücudun yüz ve el hariç bütün vücudun tepeden tırnağa kapatılmış olmasıdır. Bir bayan bunların hepsini kapattığı takdirde tesettür emrine hiayet etmiş olur. Maalesef son dönemlerde... Kollar bireklere kadar açık, işte diz kapağına kadar ince bir çorap giyilmiş, altta etek, başörtüsü yerine geldi zannediliyor. Bunlar kesinlikle yerine gelmiş olmuyor. Çünkü tesettürün birinci şartı tüm vücudun kapatılması. Elin avuç içiyle yüz hariç diye ifade ediliyor. Ki bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam evinde bulunurken, ...Hazreti Ayşe validemizin... ...kız kardeşi... ...Hazreti Esma... ...Peygamberimizin olduğu ortama geliyor... ...daha yeni genç kız... ...genç kız... E, ...olma yaşında çağında... ...örtülü de tesettürlü ama... ...giydiği tesettür uygun değil pek... ...Peygamberimiz de... ...eliyle... ...mübarek elleriyle yüzünü kapatıyor... ...ve e, şöyle sesleniyor... ...Ya Esma... ...bir kız... Namaz kılacak çağ geldiği zaman namaz kılacak yaşa gelince yüzü ve eli hariç vücudunun hiçbir yerini erkeklere göstermez diyor. Halbuki Hazreti Ayşe validemizin rivayeti örtülüydü diyor. Vücudunun her tarafı kapalıydı yani bir yerlerde açık değildi aslında ama yeterli derecede kapalı olmadığı için ki şimdi o şartlara geleceğiz. ikinci şartı. İkinci şartı tesettürün değerli kardeşlerim, vücudun rengini göstermeyecek şekilde olmasıdır. Yani şeffaf olmamasıdır. Çok ince, dışarıdan rahat seçilebilen örtü olmaya örtü. Bir erkeğin giydiği gömlek gibi bir şey. Giyerse hanımlar, o zaman yine tesettür emri gereği gibi yerine gelmiş olmaz. Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz ayet-i kerimede Allah Teala cilvab diye ifade ediyor örtüyü ki bugün bu, bu konuda aslında ülkemizde tartışma konusu örtünün rengi ne olmalı şeklinde ülkemizdeki tartışmaları bir kenara bırakalım Arap ülkelerinde cilbab kelimesi nasıl anlaşılıyor değerli kardeşlerim Hacca, Umre'ye girenler çok yakından görürler ki Arap ülkelerinin, Müslümanlarının tamamı da Suudi Arabistan'ı, efendim, e, Kuveyt'i, Birleşik Arap Emirlikleri, diğer Araplar hepsi de siyah renk örtü kullanırlar ki cılbabın siyah örtü olduğu hatta çarşafla yorumlandığı şeklindedir. Ama bugün toplumumuzda bu her ne kadar e, böyle anlaşılmasa da oralarda öyle anlaşılmaktadır. Onun için de bu noktaya fazla riayet edilmektedir. Bizim Tesettürle ilgili saydığımız ikinci şart neydi? Elbisenin şeffaf olmaması gerektiği ikinci şart bu. Üçüncüsü de erkeklere benzememe. Erkek elbisesi olmaması. Maalesef hanımlar örtünüyor. Güzel örtülü ne giymiş? Pantol. Pantolla örtü. Bununla örtü yerine gelmiş olmuyor değerli kardeşlerim. Peygamberimiz kadına benzeyen erkeği erkeğe benzeyen kadını lanetlemiştir. Her ikisi de giyimlerini kendi tarzlarında yapmak zorundadırlar. Tıraş olurken de erkeğin kadın gibi saçının olmaması hanımın da yine erkek gibi çok kısa saçlı olmaması. Aynı şekilde elbiselerinde de buna dikkat etmesi gerekir. Bu noktada da başörtüsünün tesettür emrinin üçüncü şartı budur. Dördüncüsü ise dikkat çekici şekilde renkli ve süslü olmamasıdır, sade olmasıdır. Yani bir örtü, görünüşte dışı örtü ama gel gelelim ki açık insanlardan daha fazla dikkat çekici. O zaman da örtünün zaten ruhuna aykırı davranılmış oluyor. Tesettürdeki e, temel espri kadını erkeklerden korumak. Espri dikkat çekici olmayı yok etmek. Temel espri kadının muhafazası, korunmaya alınması ama öyle bir kıyafet piyasaya sunuluyor ki daha fazla dikkat çeksin diye bununla da örtü yerine gelmiş olmuyor. Beşinci şart, beşincisi kadınların tesettür giyip koku ile dışarı çıkmamaları. İki peygamberimizin lanetlediği konulardan birisi de budur. Kadınların dışarıda koku sürünmeleri, onun içinde tesettürlü bir hanım kokuyla koku sürünmüş güzel kokuyla caddede dolaşıyorsa, bu da yine tesettürünü eksik yapmıştı, tesettürünü tamamlamış sayılmaz. Altıncısı ise vücut hatlarını belli etmemesidir. Yani bol olma zorunluluğudur. Bugün maalesef yine modacılar... ...yeni tip ürünler sergileyerek... ...vücut hatlarını belli edecek... ...yapışkan vaziyette... ...elbiselerle kadınların tesettüre büründüklerini görüyoruz diye ...bu da yanlıştır. Tesettür bunun da dışındadır. Eğer elbise bol değil ise... ...vücut hatlarını belli ediyor ise... ...o zaman yine... Tesettür değerli kardeşlerim yerine gelmiş olmaz. Bu saydığımız altı madde yerine getirdiği takdirde ancak tesettür gerçekleşir. Bol olur, sade olur, çekici olmaz. Bu özellikler geldiği zaman tesettür gelir. Değerli kardeşlerim başörtüsüne, tesettürüne saldırılar içerisinde biliyoruz ki bunun ilkellik vesaire olduğunu söylüyorlar. Halbuki bir, bir, şunu ifade etmeliyiz ki, ilkel insanlar, eski çağlarda yaşayan insanlar hiç örtünemezlerdi. Basit şeylerle örtünürler idi. İnsanlıkta medeniyet geliştikçe örtülmeye başladı. Yani çıplaklık aslında ilkel çağlara ait bir hadiseydi. Medeniyet ise örtüyle gerçekleşti. Örtü kadının özgürlüğüdür ve her şeyden de önemlisi örtü bir itaattir. Allah Teala'nın emrine kayıtsız şanssız boyun eğmektir. Onu yerine getirmemek ise Allah korusun insanda isyana sebep olur. Nasıl ki bir insan oruç tuttuğu süre içerisinde tesbih yapıyor gibi sevap alıyor ise hanımlar da zorlukla karşı karşıya olduğu zaman ve tesettürlerine dikkat eder, ona sahip çıkarlarsa aynı oruçlu bir insan gibi de sevap alırlar. Çünkü mücadeleleri, zorlukları çok daha fazladır. İbadet açısından da önemlidir. Elbette bir insan tesettürde dedik, tesettürün ruhuna riayet edilmeli ki tesettürün ruhu da nedir? gösteriş budalası olunması değil tam tersine sadeliğin tercihi insanlardan korunma yolunu sağlamaktır. Bu noktada yine belirtelim ki tüm hanımların tek tip giyinmeleri, tüm şartları en zor biçimde olmalarını söylemek de zordur. Bugün çalışan bir hanıma normal ev hanımının dikkat ettiği kadar büyük yoğunlukta aynı kategoriye girecek, girecek biçimde belki tesettür istenemez. Herkesin kendi görevine göre yapması gerekir. İşte bugün avukat olan bir hanım, yani baroda veya işte mahkemelerde ne tür sıkıntılarla karşı karşıya bu hanımdan dört dörtlük bir örtü beklemek zor ama genel olarak Örtünün çerçevesini çizdiğimiz zaman örtünün bir sakınmak, bir arınmak, bir öze dönüş olduğunu anlamak durumundayız. Sadeliğe girdikçe bu örtüden gerektiğince görev yerine gelmiş olur. Değerli kardeşlerim bildiğiniz gibi Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1932 yılında Türkiye'de bir gazete tarafından güzellik yarışması yapılıyor. Bu güzellik yarışmasında Kerimen Halis diye bir kadın e, Türkiye güzelliği seçiliyor. Ardından dünya güzellik veya Avrupa güzellik yarışması da Belçika'da yapılıyor. Bu bayanı da işte Türkiye'de seçtik oraya gönderelim. Orada Türkiye'yi temsilen yarışsın deniyor. Hakikaten yarışa katılıyor. Yarışta 28 tane ülkeden temsilci katılmış, 28 tane yarışmacı içerisinde o zaman bir Avrupalı devlet başkanı jüriye gelip söz alarak diyor ki, Ey jüri, bugün tarihin önemli bir günündeyiz. Tarihte Fransa'da dansa karşı mücadele eden, dansı yasaklayan kanuninin torununu bugün karşınızda, Affedersiniz Südeyama Mayo'yla görüyorsunuz. Bu e, Hristiyan Avrupa açısından tarihi bir zaferdir. Bundan daha zafer bir şey daha büyük bir zafer bulamayız. Sizi kutluyorum. Tüm Avrupa olarak, tüm Hristiyanlar olarak tarihi bir zafere ulaştınız. Onun için benim önerim şu ki derhal tüm bu bayan bir, en güzel olmayabilir, birinciliği hak etmeyebilir ama biz Hristiyanlık açısından böyle bir zafer elde ettiğimiz için bu bayanı seçelim diyor. Ve hakikaten jüri de oy birliğiyle hepsi alkışlıyorlar ve bayanı Türkiye güzeli seçiyorlar. Yani dünya güzeli seçiyorlar ve dolayısıyla da başörtüsüne karşı mücadelenin nasıl Hristiyanların bir sembolü olduğunu, Hristiyanlar açısından bir zafer olarak kutlandığını görüyoruz. Onun için başörtüsünü gerçekten küçümsememek gerekir. Tarihin önemli kilometre taşlarında kavşak noktalarının hepsinde bir başörtüsü olayını böylelikle görmüş oluyoruz. Hristiyanların zaferi ve İslam'ın yok edilişi böylelikle kutlanmış oluyor. Değerli kardeşlerim bahsettiğimiz başörtüsünün tesettürün altı şartıyla ilgili bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Cehennemli oldukları halde henüz görmediğim iki tip insan var. Bunlar kıyamete doğru çıkacaklar. Kıyamet kopmasına doğru diyor. Yani Efendimizin yaşadığı dönemde yaşamayan ileriki asırlarda ortaya çıkacak diyor. İki tip insan var. İki tip cehennem ehli. Kim bunlar? Bunlar diyor birincisi hiç elbise giymemiş gibi. İnce ve dar elbise giyen kadınlar. Hiç elbise giymemiş gibi ince ve dar elbise giyen kadınlar. Bunlar elbiseyi erkekleri kendilerine çekmek için kullanırlar. Daha çekici, daha cezbedici bir araçtır elbise diyor onlar için. Kim bunlar? İşte bugünkü yaşayan bayanlardan bahsediyor. Kıyamete doğru yaşayacak olan bayanlardan ve diyor Efendimiz Aleyhisselam bunların saçları da deve hörgücü gibi böyle kabarmış, kabartılmış vaziyettedir. Başka hadislerde de at topuzu gibi diye söylüyor ki at kuyruğu gibi nasıl bir tarif olduğunu hepimiz anlıyoruz. Gidip işte değişik ortamlarda üstü örtül ama gayet çekici vaziyette her şeyi belli olan örtülerden, ve baştan bahsediyor peygamberimiz ikinci olan kimse de ikinci cehennem ehli de elinde sığır kuyruğu gibi kamçı olan insanları döven kimseler diyor insanlara işkence eden ele sopalı kimselerden bahsediyor ki işkencecilikler onlar diyor ellerindeki o aletlerde insanları döverler bunlar e bu işkenceciler ile bu tür hanımlar o zaman olmayan kıyamete doğru ortaya çıkacak olan kimseler. İşte diyor Efendimiz Aleyhisselam, cennetin kokusu çok uzaklardan bile duyulabildiği halde, kokusu hissedilebildiği halde bu iki grup cennetin kokusunu bile alamazlar. Öyle açık saçık gezemlerden bahsetmiyor giyinmiş olan örtülü tesettürlülerden bahsediyor peygamberimiz. Cennetin uzaktan bile kokusunu alamazlar diyor değerli kardeşlerim hadis-i şerifte. Onun için bahsettiğimiz şartların da aslında ne anlama geldiğini böylelikle ifade etmiş olalım. Değerli kardeşlerim tabii tesettürle ilgili birkaç tane de fıkıh hüküm var ki bir iki tanesine kısaca değinelim. Mesela bir tanesi... ...seyahatle ilgili ki... ...tesettür emrinin bir tanesi de... ...hanımların... ...uzun yola... ...misafir sayılabilecekleri yere... ...mahremsiz seyahat etmemeleri. Bu bir emirdir. Yani 90 kilometreyi aşan yerlere... ...bir hanım... ...kendi mahremi olan bir erkek... ...yanında olmadan seyahat etmesi haramdır. Eğer... ...beyi, oğlu... Bilmem kardeşi vesaire hani evlenmesi haram olan kendi yakın akrabası olan kimseler mahrem diyoruz biz bunlara. Mahremlerinden birisiyle ancak seyahat edebilir. Bunların dışında seyahat etmesi caiz değildir. Ki Şafi mezhebinde hac yolu için buna cevaz verilmiştir ama Hanefi mezhebinde bu hüküm böyledir değerli kardeşlerim. Hanımların seyahatiyle ilgili yine halvet konusu var ki bir erkeğin Yabancı bir hanımla aynı odada baş başa bulunmaları da haramdır. Bu da e, dinimizce e, tesettürle ilgili başka bir görevdir. Yine tesettürle ilgili görevlerden birisi de tokalaşma hadisesidir ki peygamberimiz bir da İsrarla tavrını sergilemiştir. Hanımlardan bir ate elle almamıştır. Tokalaşma da bir başka haramdır. Dördüncü olarak da haremlik, selamlık meselesi toplumda Özellikle bir takım İslam düşmanları tarafından tahkir edilmeye, tezif edilmeye çalışılan bir husustur. Haremlik, selamlık uygulaması da dinimizin emridir. Bir bey e, başka bir aileye gittiği zaman kendi öz bahsettiğimiz mahremlerden birisi de ise kadın erkek bir araya oturdukları zaman günah işlemiş olurlar, vebal altında kalırlar, haram işlemişlerdir. Yani arkadaşın erkek olarak senin arkadaşındır ama senin hanımına yabancıdır. Örtülüymüş, o da örtüdü, sen de bu örtü örtü değildir. Aynı ortamda beraber bulunmak zaruret hariç, e, alışveriş gibi çarşıdaki zarure işler hariç beraber oturup muhabbet etmek, akşam oturması yapmak haramdır değerli kardeşlerim. Haremlik, selamlık da bu açıdan e, zorunlu bir görevdir. Maalesef bugün e, bu noktaların tamamen e, hiç e, yıpranmış bir e, duygular olduğunu biliyoruz. Ancak bunların da neler olduğunu bilmek, hayatımızı da ona göre şekillendirmek zorundayız. Başka bir hadise, hanımların yüksek topuklu ayakla, ayakkabılarla ve koku sürünmüş olarak gezmeleri. Az önce de söyledik, hanımların yüksek topuklu ayakkabı giymeleri, öyle erkeklere tıkırtısını, Duyurarak gitmeleri de peygamberimiz tarafından güzel e, koku sürünmelerinde olduğu gibi her ikisi de şiddetle lanetlenmiş bir durumdur. Hanımlar süslü olmaları gerekir, süslenmeleri gerekir ama bunu ancak beylerine karşı yaparlar. Sokaktaki tanımadığı başka insanlara karşı süslenmek durumunda değildirler. Tabi haremlik selamlık deyince... Özellikle yakın akrabayı da zikredelim. Adam, e, hanım, e, beynin kardeşiyle, kayınbiraderiyle, senli benli sanki öz kardeşiymiş gibi muamelede bulunuyor. Halbuki dinimizde peygamberimiz buyuruyor ki, kayınbirader ölümdür. Onun içinde de hanımın e, gelin olduğu ailede görüneceği iki tane erkek vardır. Birincisi kocasıdır, ikincisi de kayınbabasıdır. Onun dışındaki erkeklerle görüşmesi doğru değildir. Hele e, kayınbirader, efendim, beynin amcasının oğlu falan gibi bu tür şeyler kesinlikle peygamberimizin ölüm diye tarif ettiği derecede haramlardır. Bu konulara da dikkat etmek gerekir. Hanımların görevi bir hanım erkeğe nikahladığı zaman e, bir erkeğe nikahlanmıştır. Ailenin tamamına değildir. Onun için de... Ve bu noktada da fazla zamanımız yeterli olduğu için uzatmadan bitirelim değerli kardeşlerim. Bir husus hanımların sesi ise avret değildir ama fitnedir. Bir hanım evine telefon gelmiş ise telefonu açıp konuşabilir. erkekle bu noktada konuşması haram değildir. Ancak fitne vesilesidir. Onun için de böyle cilveli, Böyle böyle değişik bir tiplere, hallere girerek konuşması da günah olur kadına. Onun için de soru sorulmuş da kısa sürede cevap verip bırakması gerekir. Evet son hadis-i şerifimizi okuyarak sohbetimizi tamamlamış olalım. Değerli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Siz bana altı şeyi garanti ederseniz, ben de size cenneti garanti ederim. Şu altı şeyi yapacağınıza söz verirseniz, ben de size diyor Efendimiz cenneti garanti ederim. Nedir bunlar? Birincisi, konuştuğu zaman doğru söylemek. Yalan konuşmamak. Her zaman, her ne şart altında olursa olsun, doğru sözden ayrılmamak. Birinci şart bu. İkincisi, sözünde durmak. Söz verdiği zaman sözünden caymamak, ikincisi. Üçüncüsü emanet edilen bir şeye emanete sahip çıkmak. Eğer emanete sahip çıkarsanız diyor Efendimiz. Dördüncüsü ise namusunu, iffetini koruyan. Bunu koruduğunuz zaman cenneti garanti ederim. Beşincisi gözlerini haramdan koruyan kimseye. ...kadının açık giyinmesi haram... ...ama erkeğin de bakması haram. Kadının örtünmesi haram... ...aynı zamanda gözünü de... ...başkalarından sakındırması da... ...zorunlu bir görevi. Kadın tesettürlü ama etikleri seyrediyorsa... ...o zaman yine günah işlemiş olur. Beşinci görevi... ...gözlerini e, haramdan sakınan kimse... ...altıncısı da diyor Efendimiz Aleyhisselam... ...ellerini haramdan çekinen kimse... Haram olan her şeyden, eliyle yapacağı her şeyde Allah'ın rızasını gösteren, gözeten kimse. Bu altı şeye kim bana garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim diyor Peygamberimiz. Altı şey, altısı birlikte tam olarak yerine geldiği zaman Efendimizin cennet müjdesi bizleri bulmuş oluyor değerli kardeşlerim. <gülüyor>